Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan. Sayın dinleyiciler bugün koku programına Emin önünden katılıyoruz. Hasırcılar Çarşısından girdik hemen sola döndük ve Fuar Pazarı Salim Bey'le beraberiz. Bir başka giriş yolu da kahveye meraklılarınız varsa Kuru Kahveci Mehmet Efendi mahdumlarının tam karşısındaki girişten girince soldan ikinci dükkan oluyor değil mi? Malatya evet. Pazarı'nın evet. hemen yanında. Çok güzel bir dükkan. Şişeler var. Şişelerde bir sürü böyle renkli renkli yağlar var. Ve Salim Bey'le oturduk çay içiyoruz. Bir yandan da söyleşiyoruz. Salim Bey bize efendim anlatabilir misiniz? Bu iş kaç senedir vardır sizden? Başlangıcı nedir? Efendim ben Akşehirliyim. Akşehir, Isparta, Eğridir, Burdur Buralar göller ve güller bölgesi Evet. Dede'den Gül yağcılık mesleğimizdi Bunu İstanbul'a taşındıktan sonra bu mesleği İstanbul'a da taşıdık Ve Mısır çarşısındaki bu 30 küsür Senelik dükkanımızda Çeşitlerini de çoğaltarak Bu yağların Parfüm ham maddesi ve Aromaterapi yağlarında da epey bir ilerleme sağladık. 30 sene oluyor aşağı bu kadar? Yani, evet. Gül yağı mıydı ilk başladığınız? İlk başladığımız gül yağı. Tek tip gül yağı mı satıyordunuz yoksa muhtelif şeylerden... İlk mevsim... önce tek tip gül yağı satıyorduk çünkü o zamanlar sentetik bilinmiyordu bile. Bilinmiyordu evet. e, Fakat daha sonra e, Fransa ve Avrupa'da sentetik, kozmetik evet. çok ilerledi. Dolayısıyla biz de bir manada mecbur kaldık, o çeşitleri de koymaya. Onları. Isparta gülü dediğimiz, Damask gülü dediğimiz Evet, gülü. Rose lamasena Rose lamasena dediğimiz. Osmanlı'da Kazanlık, Bulgaristan'daki evet, Kazanlık, Kazanlık bölgesiyle. Kazanlık diyorlar onlar evet, yani kendileri. Evet. Ee, Isparta'nın, e, Burdur'un, o çevrenin e, gülü aynı güldür. Aynı güldür. Evet. Menşe Osmanlı, yani, evet. 1700'lü yıllar. Zaten Osmanlı'da da gül çok kullanılmış gül abdanlarda evet. vesaire. Yani... Hatta e, Abdülhamit devrinde e, Mekke'deki e, gül abdanlarda e, gül yağı dökerek onun kandilini yapmışlar. Evet. Yani evet. bu seviyeye kadar önem vermişler o, o, o zaman. Gülün çok önemli olduğunu biliyorum evet. Osmanlı'da ve misk ve gül aslında çok önemli tabi. Evet misk, misk buhur, daha... Buhur suyu yapılıyor. Buhur suyunun içine misk konuyor işte tefariq konuyor vesaire evet. ee, böyle bir şey var. Efendim şimdi bu gül yağından diğer... Gül yağı demişken mesela bir gül yağı dinleyicilerim e-mail atıyorlar diyorlar ki işte gül yağı aldım. Ee, ne kadar aldınız diyorum. İşte ne bileyim ben böyle bir küçük şişe tahminen herhalde 30-40 mililitre. İşte 5 lira 6 lira 7 lira. Böyle bir şey mümkün müdür? Bu gerçek olmak için fazla iyi bir şey değil mi efendim? Evet efendim. Yani bu şuna benziyor. Sentetik gül yağını, sentetik kelimesini kaldırıp gül kelimesini koyuyorlar. Halbuki gül yağ, natürel gül yağ, 5-4 ton 5 ton gül yaprağından 1 kilo gül elde edilen natürel bir yağdır ve içindeki esterler, eterler, şifalı özler hakiki Gülyan'da vardır. Evet. Ne kadar mesela? Bu, bu, sizde küçük ambalajlar var galiba Bizde değil mi? 3 gram, 6 gram, 12 gramlık e, evet. buna özel şişeler var. Evet. Bu Arap e, ve dünya aleminde de Tola ismiyle e, ebatlandırılıyor. Nus Tola, Rubah Tola diye. 6 gram, 3 gram. Bizde şu anda gramı Türk parası 25 lira. Üç bir gramı 25 lira. Anladım. Yani 3 gramlık bir şey 75 lira. Anladım. Ve e, artık fiyatlar da dünya çapında art öyle biliniyor ki bu fiyatlar yani en iyi kalitesi 3-5 lira farklı olarak müşteri hemen biliyor. Hatta dükkanımıza e, Arap ülkelerinden bilhassa Amerika'dan Almanya'dan gelen e, müşteriler Hemen cep telefonuna, ülkelerini arıyorlar. Ya ben yerini buldum. Tam yerine geldik. Kaç gram da alalım? Fiyatı şu. Yani iş böyle oldu. Yani evet. gizlenecek hiçbir tarafı kalmadı. Tamam. Bir tek şu var. Hakikaten hilesiz yüzde yüz saf olanını satanı müşteri, müşteri ayırt ediyor. Peki bu dışarıdan da geliyorlardır. Biz buraya hem yerli alıcı geliyor, evet. hem yabancı alıcı evet. geliyor. Hangisi daha çok? Yabancılar mı Yabancılar daha çok? Daha Yabancılar çok. Evet. Hangi milletler daha çok size gelip de alışveriş ederler? Ee, şimdi e, insanları e, mazur görsünler beni, elit insanlar, daha internasyonel insanlar, kokunun direkt kullanıldığını bilen insanlar daha çok geliyor. Yani başta e, bu hususta Amerikalılar ve Arap ülke, Araplar kokuya çok düşkün olduğu için bu hususta evet. bilgililer. Yani alkolde taşınmamış kokuyu. Taşınmamış, yani hiçbir şey kormamış. Evet. Yani onu bir e, başka bir yağla hafifletilmemiş. Biliyorlar yani bilen müşteri bizim müşterimiz zaten. Ya yani daha çok Amerikalılar ve Araplar mı Araplar, geliyor? Araplar evet. Amerikalılar evet. ve Araplar Evet. Geliyorlar. Peki geldikleri zaman direk bilerek mi gidiyorlar yani mesela bana gül yağı ver veya façuli ver işte ne bileyim ben e, misk ver gibi mi geliyorlar yoksa sizden evet, daha çok öneri bizi, fikir soruyorlar biz. biz kokucu olduğumuz için e, mecburen bütün e, koku yelpazesini bulundurmak mecburiyetindeyiz. E, gelen müşteri baştan söylüyor onu. Ben e, koku istiyorum sentetik veya natürel olsun fark etmez diyor. Biz o zaman öbür kokularında özleri var yine. Onları da gösteriyoruz, sentetik de elde edilmiş olsa. Fakat natürel istedikleri zaman natürel kokuları sunuyoruz. Natürellerde en çok talep hangisine? Vallahi yani hangi gül... esansı ya? en yani çok? Mesela gülü mü soruyorlar? Evet. Paçılıyı e, soruyorlar? E, Türkiye'ye gelen Türkiye'nin ürettiği bir şey istiyorlar, yabancılar. Gül birinci sırada. Lavanta, lotus, e, Türkiye'nin ürettiği yağlar, e, bilhassa aranıyor. Bizde ithal edilen yağlarda var. Mecburen kokucu olduğumuz için bulundurmak mecburiyiz. Onları da e, çok bilinçli ithal ettiğimiz için e, mesela üd yağı var. E, ben Arapların memleketinde olduğu halde onlara üt satıyorum. Şimdi Çünkü, Hindistan, Kamboçya, Laos e, falan evet, buralar evet. değil mi? Daha çok Oradan getiriyorum yani. ama evet, hilesiz yani. geldiği için evet. burada en önemli şey kokucunun evet. en iyi malı bulup alması ve en hilesiz bir şekilde müşteriye iletmesi alalım. En nazik nokta bu. Peki uda ağacına mesela evet. talep oluyor mu? Ya yani ben mesela çok severim şahsen. Evet, uda oluyor ağacını. efendim. Oluyor. Agar ağacı da diyorlar ona. Evet, bir sürü ismi evet, de var. Evet. Çok da hoş bir kokusu evet. vardı. tek Alo, başına. Wood Alo, diyor, wood da deniyor ve tek başına bir parfüm gibidir. Yani öyle bir hafif evet, karmaşık evet. Bir kokusu evet. vardır ama evet. mesela gelip de direkt bana uda ağacı lazım diyen oluyor mu? Böyle talep ee, oluyor mu yoksa Ud ağacından ziyade biz san yani esans ve yağ yaptığımız için de onun özünü, yağını talep ediyorlar. Öd ağacını daha çok Arap ülkelerinde buhur gibi yakarak kullanıyorlar. Bizim burada öyle bir alışkanlık yok. O bakımdan biz onu bulundurmuyoruz. Peki mesela ud ağacında fiyat nasıl? Onların da ağaçları kaliteli, kalite kalite. Yani mesela yağlı bölüm, hani nasıl ağacın çıralı bölümü vardır. Ödü ağacının yağlısı belli olur. Evet. O daha bir pahalıdır. Evet. Az yağlısı daha, en yağsızı en ucuzdur yani. Yani ortalama bir fiyat vermek gerekirse bir gram ud yağı almak isteyen bir dinleyicimiz kaç para gözden çıkartmak zorunda? Gül yağı ile aşağı yukarı beş aşağı beş yukarı evet. aynı. Yani. Onun bir çok çok kalitelisi var. O gül yağını double yapabilir. Yani iki olabilir. Anladım. Ben dinleyicilerimiz için kısa bir bilgi vereyim. Ud ağacı, bir ağacın aslında mantarla enfekte olmasıyla ortaya çıkan bir koku. Ud ağacının sadece kendisidir. Ud ağacının mantarla beraber. Yani mantarın bir anlamda ud ağacını yedikçe ortaya çıkardığı o malzeme daha sonra yağ haline getiriliyor. Bir anlamda kelimesi garip gelecek belki ama çürümüş olanı makbul yani mantarın hmm. çürümüş olanı çürümüş olan şeyden hemen korkmamak lazım çünkü bazı peynirleri de çürümüş olarak <gülüyor> görüyoruz çünkü kokuyu ortaya çıkarıyorlar sonuçta çürüme ismini koyuyoruz ama o bir kimyasal reaksiyonun ismi aynen doğru bu tabi var. yalnız Hindistan Kamboçya Türkiye'de olmuyor Türkiye'de yok Türkiye'de, Türkiye'de, yok, Türkiye'de de, de, yok. de olan şey dünyada olmayan onu da size vurgulamak isterim Muğla'da Sığla Sığla ve günlük. Günlük. He, yani, evet. evet. O da yalnız Türkiye'de vardır. Evet. E, o bakımdan e, yabancı müşteriler evet. onu da isterler. Bir de umman taraflarında falan çok var diye. Burası kaliteli herhalde. Buraya tutuyorlar. Evet. Ve onun ağaçlarına e, evet. kırpırtısından buhur yapılıyor. Evet. Günlüğü de biliyorsunuz onun evet. e, sakızıdır. Evet. Evet. E, onu da çok e, enteresan. Evet. Mistik bir e, anlamı da var onun. Hristiyan aleminde, Müslüman aleminde de hani e, cin tayfesini kovucu olarak kullanılıyor. Böyle bir yönü de var. Evet dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. ilk baştaki programlarımızdan birinde e, Özcan Geçer Bey'le e, sohbet etmiştik biz e, ve o anlatmıştı. Süryani geçmiş olduğu için bu, bu, bu çok iyi biliyordu ve çok enteresan bilgiler vermişti bize. Hı hı. Ee, günlük ve sığla birbirine aslında çok benziyor. Günlük evet. frankincense dediğimiz sığla da strax dediğimiz. Evet. Hatta bazen ticari parfümlerin işte reklamlarında da içinde strax var falan dendiği zaman o çok uzak bir şey değil. biz Aslında bizim içimizden gelen, evet. Anadolu'da bol bol yetişen <gülüyor> Aynen, evet. bir şeydir. Efendim bu paçulye ben dönmek istiyorum. Hayır. Evet. Daha başlamadan önce sizinle biraz konuşmuştuk bu konuyu. Şimdi e, paçuli'nin Avrupa'ya girişi sırasında işte haşerat e, kovucu, e, güve evet. kovucu olarak tam işte yapraklara, kumaşlar sarılıyor ipekler vesaire. Bu şekilde giriyor. Kokusu hoşa gidiyor vesaire. Sonra parfümlerin içinde kullanılmaya başlanıyor. Evet. Şimdi burada yazlıklar, kışlıklar evlerde e, giysiler, çamaşırlar yukarı kaldırılırken, aşağı indirilirken tabii güveden vesaire korunmak için naftalin konuyor bu naftalinin kokusunu da gidermek için ondan sonra iki günde bunları havalandırıyoruz bir de bu koku gitsin diye. E bir de naftalinin kanserojen etkisi e, var. Tabii muhakkak. Tespit oldu. muhakkak. Şimdi onun yerine bu paçuli sizinle konuşmuştuk, siz tarif etmiştiniz. Bir tahta bloğa, bu paçuli yağı emdirilerek çamaşırların evet. içine, giysilerin içine konulsa evet. e, hem hoş bir kokuyla... Çok e, daha uzun dün, kalıcı çok Onun dışında ne önerebilirsiniz? Mesela paçül... Türkiye'de lavanta çiçeği korarlardı. Şimdi lavanta yağı koyuyorlar. Yani gardorabın tahta bölümünün arka tarafına lavanta yağını emdirin. O güveğinin gelmesini önlüyor, güve kovucu olarak kullanılıyor. Hem de hoş bir kokuyu, Hem de hoş, hoş bir hoş oluyor. Evet. oluyoruz. Evet. Peki bunun dışında sizin yağları tekil olarak satmanın dışında böyle parfüm formülü olarak yapıp da ne bileyim ben işte bize ait şöyle bir parfüm var. Çünkü ben burada bir takım şişeler görüyorum. Gerçi onlar yabancıların galiba versiyonları evet. gibi. Bunun dışında böyle bir çalışmanız var mı acaba? Şimdi efendim mı? bizim buradaki yağlarımız yani %30'u yerli. %30'u Avrupa menşeli, 30da Doğu menşeli veya kırkı. Burada en önemli şey gerçek kokuya ulaşabilmek. O koku eğer Çin'deyse Çin'den alıp geliyoruz. Türkiye'deyse Türkiye'de üretiyoruz veya Türkiye'den alıyoruz. Avrupa'daysa Avrupa'dan alıyoruz. Sentetik kokuların %90'ını Avrupa'dan alıyoruz. Çünkü kozmetik kimyasında bizim ülkemizde daha ileri bir konumdalar. Onun için sentetik kokuları %90 Avrupa'dan alıyoruz. Doğu blokundan aldığımız kokular oranın menşeili kokuları. Hindistan, da olduğu gibi. Onları da oradan temin ediyoruz. Orada da bazı sentetiklerde şu anda ilerleme kaydedenler var. Onlardan da yeni, yavaş yavaş yeni mallar alıyoruz. Bu formül hali yani parfüm haline getiriyor. Mesela orada görüyorum Nesilmi Aksa, Cennet, Sultan gibi kokular evet. görüyorum. Onlar... Mes Mesela, mesela evet e, Zevetül Halic var mesela yazıyor, evet. Mesime, Aksa, Sultan evet, evet. bu isimleri biz Türkiye'den, Avrupa'dan veya Doğu'dan birbiriyle intizac edebilecek ve hangi oranda karıştığı zaman çok güzel bir koku çıkacak biraz da bilgi birikimimiz ve yapıyorsunuz göre, evet. yani. ve evet. o çıkan kokunun ismini verebilmek de çok önemli çünkü kokuyu elle tutulur, gözle görülür bir şey olmadığı için isimle Evet. tarif etme imkanı oluyor. Evet, kokuyu tarif edecek kelimeler maalesef Gel, yok. Hep benzetme yok, onun yapıyoruz. Için, onun evet. için o benzetmeleri yapıyoruz. Evet. Ve %80, araştırmalarımıza göre %80 insanların kabul ettiği koku tutuyor. Bir kere hayatta şu var yani, e, her kokuyu %100 seven diye bir şey olamaz. Yok, yok. Genel bir koku beğenisi yok herkese evet. göre. Aynen Mok öyle. Yani evet. e, benzin istasyonunda benzinden hoşlanan insan var. Tabii. Buraya geliyor kahve kokusundan hoşlanan insan var. Evet. Yani hiçbir insana sen bu kokuyu daha güzeldir, bunu sev diyemezsiniz. Evet. Peki mesela bu nesimi aksa veya yanındaki cennet, bu nesimi aksayı gelip bir Amerikalı koklayıp alır mı? Yoksa bu daha çok Araplara mı? Ha, yok. Biz, de yani. Biz e, bir hasta onlara o çeşidi biz sunuyoruz. Evet. Diyoruz ki bakın böyle böyle e, yaptığımız e, üretimler de var. Eğer onlara çok enteresan gelirse alıyorlar. Yani e, beğenisine sunmak mühim olan o. Peki bunu aldık, mesela gül yağını da ben biliyorum, gül yağını aldık kullanmak istiyoruz ama aslında gül yağ ağır diyebileceğimiz çok kuvvetli bir kokudur. Hı hı. Bunu bu kadar ağır hissetmek istemeyen hı hı. ama gene de gül yağını kullanmak isteyen olursa bunu nasıl seyreltmesi lazım? Ya esans alkolde ve yağda erir. Yani evet. yağ yağda erir. Dolayısıyla nötr bir yağ, hiç nötr bir Kokusu yağ... Kokusu olmayan, olmayan bir yağ... Olmayan bir yağ... Ne olabilir da, mesela bu? E, piyasada eftalat diye geçiyor eftalat yağ ile süspansiyonunu azaltabilir. Fakat yani her türlü, bu da sentetik bir maddedir. Tabii. Her türlü sentetik madde orijinal yağın kalitesini bozar. Anladım. O bakımdan biz hiç tavsiye etmiyoruz ve böyle şeylerden uzatmıyoruz. Peki bir de bu işin terapi kısmı var. Ben daha önce bir programda da işlemiştim. Hatta size de bahsetmiştim. Yani bitkinin kokusu değil, kokunun bitkisidir önemli olan. Doğru. Muhakkak ki siz de bu kadar çok doğal ve saf esans yağı olduğuna göre Hı. aromaterapi amacıyla da gelen yani ile tedavi olmak amacıyla da gelenler oluyor. E, bunlarda talep daha çok neye oluyor ve ne maksatlı onlara talep ediyorlar? Acaba? Aromaterapi yağı biz bu parfüm veya koku için başladığımız zaman vazgeçilmez bir kısmı oldu. Şimdi. Aromaterapi yağları daha ziyade ham, hiç terbiye edilmemiş yağlar. İçindeki asit oranları yüksektir. E, esterleri, eterleri, şifalı özleri yüksektir. Ama istenilen odur zaten. Ama koku için yapılan yağlar, içindeki o zararlı maddeler veya istenmeyen kokular alındığı için e, terbiye edilmiş yağlar diyebiliriz. Yani ben e, anlaşılsın diye söylüyorum. Aromaterapi yağlarında şifa özelliği olduğu için kokuya önem verilmez. Yağın şifa verici özellikleri kaybolmasın diye direkt verilir. Onun için de çok dikkatli kullanılması lazım. Muhakkak. İçindeki oranları, esterler, eterler, evet. Cinde, evet, yani çok... e, o tedavi edici unsurlar sınırlı şekilde kullanıldığı zaman faydalıdır. Her şey kararında diyorsunuz. Kararında, evet. evet. O, o bakımdan aromaterapi yağlarının kullanımında çok dikkat edilmesi lazım. Şifasını alabilmek için. Nedir en çok talep gören aromaterapi ile ilgili yağ? Valla e, son zamanda e, hem memleketimizin bitki örtüsüne uygun olduğu için hem de e, çok yönlü kullanıldığı için Türkiye'de çıkan yağlar yani susam yağıdır, lavanta yağıdır efendim. Lavanta daha teskin edici, yağdır, rahatlatıcı. Yani hepsinin bir özellikleri hepsinin, var. Evet. 71 tane yağımız var böyle. Öyle mi? Evet yani bunun aşağı yukarı 50 tanesi Türkiye menşeli burada e, tesbihler görüyorum bu tesbihlerin içinde kokulu olanlar var mı? Var mı? çünkü evet. İngilizce rosary diye geçiyor tesbih evet, evet. aslında gül ağacından yapılarak başlıyor bütün bu iş benim bildiğin evet. hafif ve gül ağacı. gül ağacı da tam gül gibi kokmaz Kokmaz. biraz daha şeyde daha çabuk uçar kokusu biraz evet. daha ekşibisidir kokusu böyle bir tesbih var mı acaba burada? Yoksa bunlar bu tesbih sadece... işi benim çocukluğumdan hobimdi işe taşıdım bunu ben e, gördüğünüz gibi Kültür Bakanlığı'nın bir e, e, evet. sertifikasıyla 5 tespihçiden birisiyim Türkiye'nin. Bu hususta öd ağacının Öyle e, mi? Evet, öd ağacının güzel ve kalıcı bir kokusu vardır. Gül ağacının olmaz kokusu. Öyle e, mi? evet. E, hmm. Ve çok makbul de değildir. Ama hmm. rozari oradan çıkıyor, yani tesbih oradan çıktı evet. diye biliyorum ben, evet. yani keşişler falan kullanırlar, bellerle sararlar vesaire evet. biliyorsunuz o Hristiyan O ağaçlarının en önemli şeysi kurtlanmayan, çok uzun süre kalan, sert bir ağaç olup üstündeki yapılan işlemeyi gösteren ağaçlar tercih edilir. Onun için pelesenk ağacı, abonoz ağacı, dişler, fil dişi, balık dişi, Kehribarlar, dayanıklılık, dayanıklılık önemli, önemli. Ama ulu ağacında koku da ağacın ses da iyi çok aldığınız ol, zaman... Evet, çok dayanıklı olmamakla birlikte koku olduğu için e, sevilen bir ağaçtır. Çok fazla üstünde sanat icra edilmez. Neden çok fazla? Yümşak e, Yumuşak, yumuşak olduğu için evet. işleyemiyorsunuz. Anladım. Evet. Altının da diyarını sertleştirmek için. Sert anladın. ağaçlar işlenir. Evet. Evet. E, çok güzel iş işlemeli ağaçlar vardır. Hatta Osmanlı tesbih o kadar ileri gitmiştir ki biz bir tesbihe baktığımız zaman hangi tekkede yapıldığı, hangi tarikata ait olduğunu bile hemen anlarız. Öyle mi? Evet. Çünkü onlar e, imame, müezzin ve cemaat dediğimiz kısmında ona dahi şiarlar koyanlar. Yani bellekler koyanlar. Biz ona bakarız. Bu mevlevi tespih, bu kabiliği. Yani ki. işaret, sinyal gibi bir şey. Sinyaldir yani, onları evet. mesela. Başlıkları pes gibidir. Öbürküsü kalpak gibi. Onları tabii e, hep şekil şekil çizip göstermek lazım. Şimdi bu kokular genelde e, yağ halindeler. Osmanlı döneminde katı halde. Yani daha katı yağlar böyle sürülen e, galemis denilen aslında gallei misk denilen, bir takım parfümler de vardı, işte evet. kaşa sürülür vesaire falan. Tabii bunlar herhalde bugünlerde talep yok böyle bir şey bulunmuyor. Evet. Yoturur, şimdi değil mi? tabii yağlar şimdi distilasyon usulüyle yapıldığı için artık özünün özü alındığı için eskiden böyle bir şey mümkün değildi, distilasyon usulü bilinmiyordu veya yapma imkanı yoktu. Onun için daha önce yapılan yağların yapıcıları bile başkasına öğretmeden vefat edenleri olduğu için nasıl yaptığını bile bilemiyoruz bazıları. Ee, ama bazıları öğretmiş, talebe yetiştirmiş. Onlar biraz daha uzun süre Size i̇şte Maalesef yazılı tarih de çok kısıtlı olduğu maalesef. için Osman dönemi kokularına ulaşmak çok zor oluyor. Maalesef. maalesef. Da çok zor oluyor. Şimdi burada bu sizin yaptığınız parfümlerden cenneti görüyorum ben. Acaba cennet nasıl bir kokudur? Ne vardır içinde? Muhtemelen misk olduğunu tahmin ediyorum. Içinde. Muhakkak ki cennet kokusunda da o şey var, karışım var. Ama oranlarını, oranlarını da hiçbir kokucu söylemez. Söylemez. O da muhakkak. bir formüldür, sırdır. Da, ben bu sessizlikte ben evet. kokluyorum. Biraz kokuyu. Evet. Yasemin de var biraz gibi. Var, elma içinde. var. Evet. Yani işte elmayı yediği için cennetten kovulduğu için evet. e, öyle bir karışım yaptık. Evet, o da olabilir. Elma özü o de var onun içinde. Aslında cennetin toprağının misk ve safrandan e, Evet. Safran var içinde. Evet, safran. Evet. Onun için ben Elma acaba öğrenimdir. Ben bir iki dir, dir. söylemiş olayım. Anladım, sözüyle. anladım. Ben evet. dinleyicilerimize küçük bir şey vereyim. Efendim ortam kokulandırması diyoruz. Çok fazla. işte ne bileyim ben mumlar yakılıyor, tütsüler yakılıyor. Bu küçük spreyli püskürtücüler... Kullanılıyor. Halbuki ortam kokuları aslında çok önceki dönemlere gidiyor. Bundan çok uzun zaman önce. İslamiyet'in ilk zamanlarında camiler yapılırken mesela e, misk tanecikleri ki misk e, biliyorsunuz ilk başta katı halde yağ çıkartılmadan önce camilerin harcına karıştırılıyor. Ve böylece camilerin çok uzun bir süre kokması sağlanıyor. Hatta hala e, Diyarbakır'da böyle bir cami çok yakın zamana kadar minaresindeki koku kaçmasın diye minaresinin üzerine kılıf geçirilerekten e, muhafaza Ediliyordu. Bunu da ben sizden öğrendim. <gülüyor> <değil mi? gülüyor> Bu aynı zamanda hem ortama ait böyle bir dini bir koku veya işte uhrevi bir koku diyebileceğim bir koku sağlıyor. Hem de bugün pazarlamacıların gözüyle baktığımız zaman ilk marka kokusu olmuş oluyor. Yani bir e, markanız var, markanıza ait bir koku sinyali vermiş oluyorsunuz. Evet. Dolayısıyla misk çok fazla İslam'la ilgili bir koku olmuş evet. oluyor. Nasıl e, frankincense veya e, günlük ağacı veya sığla ağacı dediğimiz daha çok Hristiyan diniyle ilgili bir e, marka kokusu diyebileceğimiz kokuysa. E, yani bugün pazarlamacıların daha teknik terimlerle ele aldıkları şeyler aslında yüzlerce binlerce yıl önce duygusal yönden e, bizim motivasyonlarımıza hitap edilerek kullanılmış bir takım ögeler. Efendim e, vaktimizin de sonuna geliyoruz. Sohbet çok keyifli gidiyor. Evet. İnşallah ileride bunu bir daha tekrar ederiz i̇nşallah, ve devam inşallah. ederiz. İnşallah. Ben Salim Bey'e teşekkür edeceğim. Fuar pazarı bu dükkanın ismi tekrar hatırlatıyorum. E, hasırcılar kapısından girince hemen solda veya kuru kahveci Mehmet Efendi'nin tam karşısındaki sokaktan girince soldan ikinci dükkan. E, Salim Bey çok teşekkür ediyorum efendim. Estağfurullah efendim. Verin. Şeref verdiniz. Evet sayın dinleyiciler bu hafta Mısır Çarşısındaydık. 30 yıllık bir koku erbabıyla söyleştik. Küçük güzel hoş kokulu bir attar dükkanında. E, kaydı kapadıktan sonra da sohbetimiz devam etti Salim Koyuncu Bey'le. Ama malum orası da bir ticarethane olduğu için daha da fazla işlerine mani olmak istemedim haliyle ve sadece dinlediğiniz kısmı kesintisiz olarak kaydedebildik. Ee, Salim Bey dinlediklerinize ilave olarak size aktarmam gereken bir başka bilgi daha verdi. O da şu ki kendisine ait fuar pazarı isimli dükkana gidip de açık radyo koku programının dinleyicisiyim diye kendinizi tanıttığınızda bize bir jest olarak ürününe göre değişen şekilde %10-15 gibi bir indirimde alabileceksiniz. Özellikle yazlık-kışlık giysilerin yerlerinin değiştiği, e bu dönemde söyleşte de konuştuğumuz gibi naftalin yerine paçuli yağı veya lavanta yağı kullanmak için yararlanabilirsiniz bu fırsattan. Bu yağlardan herhangi birini çok az miktarda satın alıp bir tahta parçasına emdirebilir ve giysi dolabınızın bir köşesine koyabilirsiniz. Böylece hem güve yeniğinden kurtulursunuz hem de mevsim boyunca hoş bir koku hafif hafif sinmiş olur giysilerinize. E i̇lk başta şişeden gelecek keskin ve yoğun koku sizi korkutmasın. Birkaç damladık bir porsiyon asla şişenin ağzından kokladığınız gibi keskin kokmayacaktır. E, kullanmadığınız ve artak kalan yağı özellikle güneş ışığından ve ısıdan uzak saklamayı aman unutmayın tüm koku moleküllerinin en büyük düşmanı bu saydığım iki unsur çünkü uygun koşullarda saklarsanız kalan yağı ilkbahar mevsiminde de kullanabilirsiniz. E, söyleşte geçen bir konuya daha açıklık getirmek istiyorum. Salim Bey'in bahsettiği esans yağı seyrelticisi olarak eftalatı e, gene sirkeci de kimyevi madde satıcılarında diyetil fatalat olarak bulabilirsiniz. Kısa ismi DEP'tir DEP ancak bunun yerine daha zararsız olduğu söylenen diploplengrikol yani DPG de bulabilir ve kullanılabilir. Ee, soru öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi tekrar ediyorum. Kokuprogrami et yahoo.com. Ben Vedat Ozan radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. KOKU